hükmür ra, ra harfinin okunuşu. Arkadaşlar ra harfi bazen kalın bazen ince ve bazen de hem ince ve hem de kalın okunabilir. Şimdi bunları tek tek görelim. ra harfinin kalın okunduğu yerler. Arkadaşlar ra harfi beş yerde kalın okunur. Bunları sırasıyla görelim. Bir, ra harfi ötre veya üstün olduğu zaman parantezinde görüyorsunuz öte ve üstünü. Bu takdirde ra harfi kalın okunur. Hemen örneğimize bakalım. Burada kırmızı renkte yazmış olduğumuz ra harflerine dikkat edelim. Üç tane kelimemiz var. Er Rahman ve Ruh ve Nasrun. Buradaki ra harflerinden errahman Rahman derken ra harfinin harekesi üstün. Ver ruh derken Ra harfin hareketi ötre, Nasrun derken Ra harfin hareketi ötre. Demek ki Ra harfinin hareketi üstün ve ötre olduğu zaman kalın okunur. Okuyalım. Er-Rahman ve ruh Nasrun gibi. İki Ra harfi sakin yani cezimli olup kendinden önceki harfin hareketi üstün veya ötre olursa o zaman da ra harfi kalın okunur. Hemen örneğinize bakalım. Kırmızıyla yazılmış olan bölüme lütfen dikkat edelim. Ra harfi sakin olacak. Her iki kelimede de ra harfi sakin cezimi olarak gelmiş. Burada ra harfinden önceki harfe bakıyoruz. Ra harfinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise bu durumda ra harfi yine kalın okunuyor. İlk örneğimiz VEN har örneği. Bakın ra harfi burada sakin. Ra'dan önce gelen ha harfinin harekesi de üstün. Dolayısıyla burası kalın okuyacak. Okuyalım. VEN har. When har. İkinci örnekte ra harfi sakin. Ra harfinden önce gelen zal harfinin harekesi ise ötre olmuş. Bu durumda ra harfi kalın okunur. Okuyalım. Binüdür. 3. Ra harfi sakin olup, kendinden önceki harfin harekesi esre olursa ince okunur. Tekrar ediyorum. Ra harfi sakin olup, kendinden önceki harfin harekesi esre ise ince okunur. Ancak sakin olan Ra harfinden sonra eğer hurufu istiladan yani kalın okunan harflerden biri üstün veya ötrü olarak gelirse bu takdirde ra harfi yine kalın okunur. Burada kalın okunan harfleri ayrıntılı olarak yazmışız. Okuyalım. Ha, Sat, Vat, Gayen, Lı, Gaf ve Zu. Arkadaşlar daha önceki örneklerden hatırlayacaksınız, bu harfler böyle tek tek akılda kalmayabilir. Bunun için bu harfleri de bir beyt haline dönüştürmüşler. Aşağıda okuyacağımız üç kelimelik beytin bütün harfleri kalın okunan hurufu isteyela harfleridir. Okuyalım bu beyti. Arkadaşlar, üçüncü başlıkla alakalı örneğimize geçiyoruz şimdi. Burada lütfen ra harfine bakalım. Üç örneğimizde de ra harfi sakin mi? Evet sakin. Peki bu sakin olan ra'dan önce... ...gelen harflerin harekesi... ...hepsinde esre mi? Evet esre. Bakın ilk kelimemizde F esre... ...ikinci kelimemizde mim esre... ...üçüncü kelimemizde kaf harfi esre. Aslında genel kaidemiz gereğince... ...ra sakin bir önceki harf esre olursa ince okunurdu. Ancak burada biz ince okuyamıyoruz bunu. Niçin? Çünkü ra sakin, ra'dan önceki harfin harekesi ince dahi olsa sakin olan ra'dan sonra harekeleri üstün ve ötre olan kalın harflerden biri gelirse bu takdirde ra harfi kalın okunur. Okuyalım şimdi örneklere bakalım. Firqa, bakın biz burada firqa demiyoruz çünkü sakin olan radan sonra üstün olarak kaf harfi gelmiş kalın okunur okuyalım. Firqa. İkinci örneğimiz sakin olan radan sonra üstün olarak sa harfi gelmiş. Üstün veya ötrü olduğu takdirde biz kalın okuyacaktık. Burada üstün gelmiş, kalın okuyoruz. Okuyalım. mir Bakın burada ra harfinden önceki harfin harekesi esre olduğu için biz burayı mir diye ince okuyamayız. Çünkü sakin olan ra'dan sonra hurufu istila dediğimiz harflerden sat harfi gelmiş ve üstün olarak gelmiş. Zaten bu durumda esre olarak gelse kalın da okuyabiliriz, ince de okuyabiliriz esri olarak gelirse tabi ama burada üstün olarak geldiği için kalın okumak mecburiyetindeyiz okuyalım mirsade üçüncü örneğimiz sakin olan radan sonra üstün olarak yine kalın harflerden biri gelmiş okuyalım buradaki ra kalın okunur okuyalım dırbasin evet dördüncü maddemize geçelim Ra harfi sakin olup kendinden önceki harfin harekesi arız değişken olursa o zaman da ra harfi kalın okunur. Hemen örneğimize bakalım. Irci ve linen irtaba. Bakın arkadaşlar ra sakin olarak gelmiş. Ra'dan önce gelen elif değişkendir, arızdır. Başına bir başka kelime gelirse buradaki elifi okumadan geçebiliriz biz. Burada Ra sakin bir önceki harfin harekesi esri olmuş o zaman ince okunur diyemiyoruz. Çünkü sakin olan Ra'dan önceki harfin harekesi olan Elif değişkendir. Arızdır, kalın okuruz. Okuyalım. Irjyayi, Irjyayi, yani Irjyayi diye okuyamayız. Irjyayi. İkinci öleğimiz sakin olan Ra'dan önce. Değişken olan, arız olan hemze gelmiş. İr teva diye. Ama bakın, daha önce harekeli bir kelime gelmiş. Harekel olan bu kelime gelince arız olan elif okunmayarak atlanılır. Nitekim ekranda da görüyorsunuz. Okuyalım. Lime nirtevâ. Demek ki bu durumda da ra kalın okunuyor. Lime nirtevâ. 5 ra harfi sakin olsa ve ra harfinden önceki harfin harekesi de sakin olsa daha önceki harfin harekesine bakılır. Üstün ve ötre olursa bu durumda ra harfi kalın okunur. Hemen örneklerimize bakalım. Biz sabri, minkilli emr, sudur Hepsinde ra harfi sakin. Ra harfinden önce gelen harfler de sakin. O zaman Ra'dan iki harf önceki harfe bakıyoruz. Ötre ve üstün ise kalın okuyoruz. Okuyalım. Biz sabr. Bakın burada Ra sakin, D sakin, beden önceki gelen Sa harfinin hareketi üstün. Dolayısıyla kalın okunur. Okuyalım. Biz sabr. İkinci örneğimiz Minkülle Emrin. Ra sakin, Min sakin ra'dan iki harf önceki elife bakıyoruz. Harekesi üstün dolayısıyla burası kalın okunur. Okuyalım. nin emr. Evet. Üçüncü örneğimiz Sudur. Yine bakıyoruz ra sakin, ra'dan önceki val sakin. Çünkü hareketsiz olan harfede bir sakin diyorduk. İki harf önceki olan dal harfine bakıyoruz. Ötre. Bu durumda ra harfi kalın okunur. Okuyalım fiz sudur fiz sudur evet gelelim ra harfinin ince okunduğu yerlere arkadaşlar ra harfi 4 yerde ince okunur sırasıyla görelim ra harfi esre olduğu zaman ince okunur örnek hemen bakalım Şeddeli olarak gelen ra harfini görüyorsunuz harekesi esre ve ince okunacak okuyalım dil biri dil biri evet 2 ra harfi sakin olup bir önceki harfin harekesi esre olursa yine ince okunur ve stavfirhu kelimesine bakıyoruz ra sakin ra'dan önceki harf olan fi harfin harekesi de sakin o halde burası ince okunacak okuyalım ve stavfirhu evet 3. Ra harfi ve ondan önceki harf sakin olsa daha önceki harfe bakarız. Daha önceki yani ra'dan iki harf önceki harfin harekesi esre olursa bu takdirde ince okunur. Hemen örneğe bakalım. Dasır ve Kadir kelimesi var. Dasır kelimesine baktığınız zaman ra sakin, ra'dan önce harekesi olmayan bir ya harfi gelmiş. O da sakin. Çünkü biz harekesi olmayan harfe sakin diyorduk. O zaman ra'dan iki harf önceki sat harfine bakıyoruz. Harekesi esre. Dolayısıyla biz burayı ince okuyabiliriz. Ben sıir. İkinci örneğimiz kadir kelimesi. Burada ra sakin. Ra'dan önceki harf olan ya harfi sakin. Ya'dan önceki gelen harf yani ra'dan iki harf önce gelen dal harfinin harekesi ise esre. Bu takdirde biz ra harfini ince okuyacağız. Okuyalım. Kadirin Evet. Dört. Ra harfi sakin olup bir önceki harf lin harfi olursa, lin harflerini hatırlayın dilinden. iki taneydi. Vav ve ya harfiydi. O takdirde ra harfi ince okunur. Hemen bakalım. Hayır ve seyir kelimesine burada ra harfi sakin her ikisinde de doğru peki ra'dan önce gelen harf lin harfi mi? evet ya harfi gelmiş lin harfi o da doğru bu takdirde biz buradaki ra harfini ince okuyacağız okuyalım hay yani şöyle okuyamayız hay yanlış bu ince okuyacağız Hayır, ikinci örneği okuyalım seyir evet arkadaşlar Fut suresi 41. ayette geçen mecriha kelimesi aslında buradaki ra harfi üstün olduğu için kalın okumamız gerekiyor burayı ancak burada tecvid kaideleri gereğince imale yapıldığı için biz buradaki rayı ince olarak okuruz. Zaten sadece Kur'an-ı Kerim'de bir yerde var bu. Okuyalım. Mecrihe. Demek ki biz burayı mecraha diye okuyamayız. Mecrihe. Evet. Üçüncü başlığımıza geldik. Ra harfinin hem ince ve hem de kalın okunduğu yerler. Bir. Ra harfi sakin olup bir önceki harfin harekesi de esredir. Bu durumda ra harfi ince okunur. Fakat sakin olan ra harfinden sonra huruf-i istiladan biri gelir ve onun da harekesi esre olursa o zaman hem ince hem de kalın okunabilir. Şimdi hemen örneğe bakalım. Kullu fir kelimesi var burada. Lütfen ra harfine dikkat edin. Ra harfi sakin mi? Evet ra'dan önce gelen t harfinin hareketi esre mi? Esre. O zaman biz genel kuralımıza göre ra sakin bir önceki harf esre ise ince okuyabilirdik. Ancak sakin olan ra'dan sonra kalın harflerden biri gelir ve esre olursa bu takdirde hem ince hem de kalın okuyabiliriz. Ancak sakin olan ra'dan sonra gelen kalın harflerden biri ötre ve üstün olursa o zaman ince okuma hakkına sahip değiliz. Yani buradaki kaf üstün veya ötre olsaydı biz kalın okumak zorunda kalacaktık. Ancak sakin olan ra'dan sonra gelen hurufu istila dediğimiz bu harflerden biri gelir ve esre olursa bu takdirde biz burayı biz bu ra'yı ince de okuyabiliriz kalın da okuyabiliriz. Örneği görelim. Önce ince okuyalım. Küllü firkın Kalın okuyalım. Küllü firkın gibi. İki Ra sakin olup önceki harf sat ve tı ki parandesinde görüyorsunuz. harfleridir. Yani ra sakindir, ra'dan önce gelen harfler sat ve tı harfleridir. Ve bunlar da sakindir. Şimdi ra cezimli, ra'dan önce gelen tı ve sap harfleri de cezimli. Bunlar da sakin. Bu sakin olan iki harften önceki harf esre ise biz böyle bir kelimede durmak istersek o takdirde ra harfini hem ince ve hem de kalın okuyabiliriz. Şimdi örneğe bakalım. Nim kelimesi var. Ra sakin mi? Sakin. Ondan önce sat harfi gelmiş mi? Gelmiş. O da sakin mi? Evet o da sakin. Peki bu iki sakinden önceki harfe bakalım. Ne gelmiş? Mim harfi gelmiş. Peki buradaki nim esre mi? Evet esre. İşte biz bu takdirde ra harfini hem kalın hem de ince okuyabiliriz. Okuyalım. Kalın okuduk. Duruyoruz ancak. Bakın. Şöyle okuyabiliriz biz burayı. Yani ince. İkinci kelimeye geçelim. Aynen kıt kelimesi var. Ra sakin. Ra'dan önce gelen tı harfi sakin. Tamam bu iki sakinden önce gelen harfin harekesi esre mi? Esre. Bu takdirde biz burayı, yani ra harfini hem kalın hem de ince okuyabiliriz. Kalın okuyalım. Aynel gıdur. Aynel gıdur. İnce okuyalım. Aynel gıdur. Evet. Üçüncü maddemize geçelim. Herhangi bir ra harfinde vakıf durumunda yani durduğumuz zaman ra harfi hem ince ve hem de kalın okunur. Örneğe bakalım. TS kelimesi var. Burada ra sakin, ra'dan önceki harfi nakisti sakin. Biz duruyoruz, burada duruyoruz. Bu takdirde ra harfi kalın da okunabilir, ince de okunabilir. Okuyalım. TS ince okuduk. Tekrar ince okuyalım. TS Kalın okuyalım. F S R. F S R. İkinci örneğimiz N S R kelimesi. Aynı şekilde bunu da hem ince, hem de kalın okuyabiliriz vakıf durumunda. N N S R. Ince okuyoruz. N N S R. Kalın okuyalım. N N S R. Aslında bunları kalın okunması gerektiği yukarıda yazılmıştı. Çünkü Ra sakin, ra'dan önceki harf de sakin, daha önceki harf üstün olduğu zaman kalın okunurdu. Fakat bu kelimelerin ince okunması da mümkündür. Çünkü bu kelimelerin asılları, bakın yazıyoruz, asılları e, şayet okuyarak geçmiş olsaydık burayı, en esri diye okuyacağımız için esre olduğu için ra harfi bu takdirde e, kalın dokunumuz mümkün, ince de okumamız mümkün.